Cezakallahu hayran. Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Hadis 1498. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize beddua etmeyiniz.